1674, numaralı konu, Abdullah bin Mesud'un duaları, evet, babam Abdullah bin Mesud'a, Hazreti Peygamber sana, iste, Allah verecektir, dediği gece hangi duayı okudun, diye sordular, babam, benim okuduğum dua şuydu, ya Rabbi, geri dönmeyen bir iman, bitmeyen bir nimet ve hul cennetinin en yüksek derecelerinde peygamberine arkadaş olmayı istiyorum, bir gece namaz kılıyordum, Hazreti Peygamber ve Ömer yanımdan geçti, hz, peygamber bana, iste, Allah sana,